BÖLÜM 242 ALLAH'A HAMD VE ŞÜKRETMEK Öyleyse siz, bütün zamanlarınızda beni anın. Ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım. Verdiğim nimetlere karşı bana şükredin. Nankörlük etmeyin. 2. Bakara 152 bana şükrederseniz, muhakkak ki, size kat kat fazla veririm. 14- İbrahim 7 De ki, her türlü eksiksiz övgüler Allah'adır. 17- İsra 111 O, mü'minlerin cennetteki dualarının sonu, eksiksiz tüm övgüler, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur." şeklindedir. 10. Yunus 10 Hadis 1394 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Miraç gecesi, birinde süt, diğerinde şarap bulunan, iki bardak getirildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o iki bardağa baktıktan sonra, süt dolu olan bardağı aldı. Bunun üzerine Cebrail şöyle dedi. Seni, insanın yaratılış gayesine uygun olana yönlendiren Allah'a hamdolsun. Şayet içki dolu bardağı alsaydın, ümmetin sapıklığa düşer ve azardı. Hadis 1395 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Allah'a hamd ederek başlanmayan her değerli işin feyzi ve bereketi olmaz, güdük olur. Hadis 1396 Ebu Musa el-Eş'âri'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir kulun çocuğu öldüğü zaman, Allah, meleklerine şöyle buyurur. Kulumun çocuğunu elinden aldınız, öyle mi? Onlar da evet diye cevap verirler. Bu sefer Allah kulumun kalbinin meyvesini mi kopardınız diye sorar. Melekler evet diye cevap verirler. Allah tekrar o zaman kulum ne dedi diye sorar. Melekler de sana ham dedip inna lillah. Ve inna ilehirajion biz zaten Allah için varız ve ona döneceğiz dedi diye cevap verirler. O zaman Allah şöyle buyurur: Kulum için cennette bir köşk inşa ediniz ve ona Hamd evi adını veriniz. Hadis 1397. Enes'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Allah kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden ve bir şey içtikten sonra yine hamd ve şükretmesinden dolayı razı olur.